çık gidiyordur. O yüzden biraz gel. Bütün şey bölüm böyle koltuk gıcırtılarıyla geçiyorum böyle. Oğlum açtık. tükkan açtık. Tükkan. Evet tükkan açtık. Herifler direkt reklam yapmak <gülüyor> için. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Biz Merhaba. Tükkan açtık. <gülüyor> Gelsenize. Ama hiç dizi karakteri satmıyorlar değil mi? Evet. evet. Haliyle dizi karakteri yok. Evet. Ben çok güzel bir Karton Jack Bauer görmüştüm. Yine paper toy. Hmm. Ama yani şey, e, bireysel bir şey herhalde. Bir şirket yapımı falan değil. <gülüyor> Biri yapmış yani. Ha. Ya aslında işte e, eğer satar ise, bizim dükkandaki ürünler. E, başka bir firmanın DC'leri de var. Evet. Onlara da ulaşmaya çalışacağız. Adam dükkanı açtığı gün müjde veriyor değil müjde müjdeli, müjdeli haber. <gülüyor> Müjde müjde size. Bunu podcast olarak değil de sesli bir reklam olarak <gülüyor> yapmak ister misin? Evet o zaman e, shop.geekstra.com diyorum. Reklamı bitirelim o zaman. Geekstra'nın sponsorluğunda <gülüyor> g <-Pod> başladı. <gülüyor> evet. Geekstra gururla sunar. <gülüyor> Şahsı var oğlu. Evet şey, e, şey gibi ama. Kevin Smith'in podcast'ların başında... Sponsorunu övdüğü, sponsorun hmm. götünü yaladığı kısımlar var ya böyle, reklam evet, kısımları. Evet. Bir de hani geçmeden dinlemek istiyorsan, geçip dinlemek istiyorsan reklamsız para vermen gerekiyor falan. Ben hiç kasmıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorum reklamı çünkü reklamı da geyik oluyor. Tabii canım ve hepsi, her seferinde değişik oluyor. Tabii tabii hepsine ayrı metin. Yani metin yazmıyor zaten. <gülüyor> Kafasına göre takılıyor. O gün hangi otu içtiyse <gülüyor> o moda göre gidiyor. Neyse güzel güzel e, kağıt, oyuncak e, figürlerimiz var, kendiniz yapıyorsunuz böyle Uhu ile yapıştırıyorsunuz, vitrinde geliyor Marvel karakterlerimiz var. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> o, o konuyu kapatmamış mıydık ya? Kapamış mıydık? <gülüyor> adam, adam tam bir pazarcı çıktı ya. Gel, gel, muhata gel. G-Pot kaç bu şimdi sen bana onu sorun. G-Pot 18. Şaka maka. Çekmişiz ya yine. Oğlum ben şaka maka herhalde yüze yaklaştım. Yüzüncü <gülüyor> podcastini kutlasana. Tek başına podcast <gülüyor> Bugün yüzüncü podcast. Ya çünkü senin yüzüncü yani hiçbirimizin. <gülüyor> <gülüyor> Bizi konuk alabilirsin <gülüyor> Kendi yüzüncü podcastimi kutlamak için. <gülüyor> Kafka SP saygını konuk al. <gülüyor> Benim o gün işim var abi. <gülüyor> Neyse şimdiden tebrikler abi. Bu arada doğum de yaklaşıyor. Doğum gününde çeksene tek başına batak. Huzurum öyle. Çok yalnızım. <iyi. gülüyor> yaklaşık 60 dakika boyunca çok evet. yalnızım diyor. İyi ki doğdun. Ben. Arada, arada kimsenin anlayacağı şekilde korecek küfürler de edebilirsiniz. <gülüyor> Hepinizin amına koyayım. <gülüyor> Paul Hicks'le podcast'te çok küfür ediyorlar. O yüzden dinlemiyoruz. Evet. Küfür eleştirileri geliyor ama aslında şey, hem küfür hem de e cahil olmamızdan eleştiriler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var. Cahillik koymuyor da... <gülüyor> Çok da küfür etmiyoruz sanki gibi geliyor bana. Yani cahil olduğumu biliyorum, kabullenebilirim bunu da. Neyse. Bu bölümün konusu bunlardı. <gülüyor> İyi günler. <gülüyor> yok yok, bu bölümde Konstantin konuşalım. Bu, evet. Pilot Konstantin. bölümü Flash'tan birkaç gün sonra düştü. İnsanlar daha da geç fark etti gerçi ama... Çünkü hani flash'ı izleyene kadar böyle bir, belli bir zaman kimse hani şey yapmadı böyle. Ulan düştüğünü diye bakmadı yani. Ama direkt böyle haber olduğu diyor. Yani. Evet. Biraz ama böyle bir şey ham ham bir hali düşmüş sanki. Tabii, tabii. Flash'tan daha ham duruyordu yani. Aynen. Ee, geçişler falan bir sıkıntılıydı hani çat çat geçiyordu sahneler arasında. Müzik kullanımında bir acayiplik vardı falan. Konstantin Pilot. Recap yapacak mısın? Yapabilir misin? E ya, <gülüyor> Recap yapabilirim. Çünkü silmedim. O yüzden recap yapabilirim. O zaman Now I'm walking Vitalog Podcast'in geri kalan kısmı arkadaşlar <gülüyor> tamamen bizim recap dediğimiz <gülüyor> Risto'nun tüm bölümü izleyerek e, size bir yandan <gülüyor> sesli yorumlaması olacak. <gülüyor> Herkes Şimdi... kapattı burada. Değil mi? <gülüyor> durun durun. Hadi başlıyoruz. Adam yatıyor. Bütün bölümü böyle <gülüyor> çarptı bak gördün mü? <gülüyor> Özetleyeceğim ayağını. Ee, tamamen tüm detayları vermek zorunda değilsin. Sevgili Risto. Bence kısa bir özet geç. Şimdi <gülüyor> önündeki videoyu hızlandırmaya çalışıyor. <gülüyor> Böyle de anlatırsan <gülüyor> onu. Bizim niye güldüğümüzü düşünüyoruz. <gülüyor> Neyse işte e, Konstantin abimiz başından kötü bir olay geçiyor ve e, kendini affedemediği için e, has, akıl hastanesine kendi gönüllü rızasıyla giriyor yatıyor. Evet. Fakat e, bir haber oluyor. E, eski dostunun kızı e, öldürülmek üzereymiş. Büyük bir olay başlıyor ve bunun odağında bu kız var ve ee, hani eski dostunun rızası ile kızı kurtarmaya gidiyor. Kız da meğer işte e, ruhları görebilen bir e, ne denir onlara? psişik diyebiliriz. M medium. medium. Medium. Medium. Medium. çıkıyor. Medium. Ve ondan sonra da işte e, olaylar gelişiyor. Oğlum kızın yerine Medium Memiş'in oynadığını düşünsene. <gülüyor> Zaten çok, çok daha iyi bir dizi olabilir bu. Bu arada hani çok daha iyi bir dizi olabilir dediğim için lan bu diziyi de mi boklayacaklar diye düşünürsün lan. Ben yani beğendim Konstantin. Ben de ben Ya bizim böyle beğenmediğimize bak... Yani bokladığımıza bakmayın. Biz sevdiğimiz şeyleri bokluyoruz. Biz. Evet evet ona bir açıklık getirmek lazım. Aslında podcastlerden birinde de muhtemelen söyledik ama tekrar söylemekte fayda var. Biz beğendiğimiz şeyleri bokluyoruz. Beğenmediğimiz şeyleri övüyoruz. Biraz öyle bir durum var yani. İnsan yani. ne bileyim ha hani... Dost acı söyler. <gülüyor> i̇nsan, insan ancak yakınını boklar falan evet. gibi e, olmayan atasözleriyle örnek vermek isterdim. Ama mesela yok, Kafes yani... dünyanın en çirkin adamı mesela. Teşekkür ederim <gülüyor> Böyle yani Constant yani e, dizinin başındaki 3 dakikayı anlatıp geri kalanını ve olaylar gelişir diyerek <gülüyor> özet geçtiriçin öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonralıkla, <gülüyor> sonralıkla. Şeye geçelim istiyorum. <gülüyor> Ama direkt olarak. Şunu şunu fark ettim onu anlatırken. Olay yok. Ondan sonra. <gülüyor> bir sürü olay var aslında. Yani konuyla alakalı olay yok. Yani kız işte kendine e, yani özel bir gücün olduğunu keşfediyor. Bu bir 10 dakika sürüyor. <gülüyor> Ondan sonra işte e, kızın peşine düşen e, bir iki tane yara tık mı desek? Ne desek? Demon var. Demon, evet. iblis var. Supernatural'dan tanıdığımız sevimli arkadaşlarımız evet. Demonlar. Başka hiçbir yerden bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Supernatural'dan biliyorlar. Ama hakikaten yani evet, olay, o olay var, yok. Var, olay çok var ya. Niye öyle diyorsun? Yani e, mesela işte ana hikaye var. Kaçırılan küçük e, zenci kız meselesi. Zaten ona... Konstantin'in de akıl hastanesine yatmasına yapması... sebep olan olay var. var o ana mevzu gibi görünen o aslında evet yani Konstantin'in şu andaki e, acı çekme dönemini işte başlatan olay e, bir kızı kurt zenci küçük bir zenci kızı kurtarmaya çalışıyor <gülüyor> zenci küçük bir kız <gülüyor> fakat e, bir bok yiyor ve o küçük zenci kız e, cehenneme mahkum oluyor ve Konstantin'in de ruhu cehenneme mahkum oluyor evet. şimdi o o noktada şey araya gireyim <gülüyor> e, zenci kız Çizgi romanlarda da olan bir karakter aslında, Astra. Evet. E, çizgi romanda beyaz, sarışın bir kız. Evet. E, yine burada bir e, gereksiz ye yerleştirme, <gülüyor> zenceleştirme söz konusu. Yerelleştirme. <gülüyor> evet, küçük bir lokalizasyon yapması <gülüyor> yapılmış orada. E, Zenci mahallesinde çünkü. <gülüyor> Salingo satmak istememişler. Yani <gülüyor> çünkü öyle bir havası yok mu aslında? E, Zenci ara mahallelerinde... E, Geçiyormuş gibi havası var dizi bence atmosfer olarak. Yani şey hariç işte orman kısmı hariç. <gülüyor> Genel olarak öyle gözüküyor. Ya bilmiyorum şimdi... Flash'ta da aynı havayı yaratmışlar. Yalnız hani niye Zenci mahallesinde geçiyormuş gibi olduğunu da söyleyeyim. Çünkü konstant hikayelerin çoğu zaten Zenci mahallelerinde evet. geçiyor yani dizgül. Ya orada biz zaten bizim çok sevdiğimiz bir Zenci kötü adam da var. Papa Midnight'ımız Midnight var. Midnight var. Ya Ki hani... Büyük caz hikayeleri de var arka planda ara ara. Yani Ghetto'larda takılıyor zaten. Ya şeyi de yani. hani bir yandan anlatayım istediğim için o detayları veriyorum. Konstantin dediğin karakter aslında Sting e, örnek alınarak Sting'i çizgi romanlara katalım nasıl yaparız falan kafasıyla bayağı yaratılmış bir karakter yani. O açıdan da o havayı vermesi benim hoşuma gitti ki bana verdi. Hani çok hafif de olsa verdi havayı yani. Birincisi o. DC çizgi romanlarında yani Vertigo çizgi romanlarında sarı beyaz olan kız çocuğu burada... Zenci. Zenci. Astra. Astra senin az önce anlattığın kız işte. Hı -hı. Konstantini bunalıma sokan hikaye. Bir yandan var. <gülüyor> evet. Bir yandan işte arkadaşının kızı... o işte öldürüleceğini öğrendiği... arkadaşın kızı ile buluşması var. Ona o işte babasından kalan o madalyonu... verme evet. hikayesi var. Kızla beraber... kızı kurtarmak için kaçarlarken... aslında yanında Chaz var arkadaşı... ki o da yine şeyden çizgi romanlardan bildiğiniz bir karakter evet. en yakın kankası erifin ölmüyor da evet öyle bir durumu var ölmüyor o var işte konstantin'in diğer bizim <gülüyor> zenci melek michael'la arasında geçen bir George hikayeye var hayır <gülüyor> dostaki <gülüyor> Michael George <gülüyor> <Air Jordan. gülüyor> uçuyor değil mi? Onun arasında da şey muhabbeti var. Hani melekler işte cennet cehennem yine işte fix süpürme savaş hikayesi gerçekleşecek. Hacı hani sen bize yardım edecektin öyle demiştin falan diye peşine takılmış durumda yani bir yandan. Ya ama ben şunu çok anlamıyorum böyle şeylerde. Yani cennet cehennem kavgalarında işte mutlaka işte dengeyi bozan bir insan oluyor ya. Yani. Halbuki entropyydi, değil mi? Yani. <gülüyor> yani hal Ya insan yazıyor diye kendini bu kadar şey yapar mı? <gülüyor> Neyse işte e, <gülüyor> evet iblislerle işte e, cennet arasında bir gerilim söz konusu büyük bir olay olacak ve bu kurtardığı kızla kilit bir e, rolde evet. neden olduğunu bilmiyoruz henüz ve e, bu astrayin astranın ruhunu kaçıran iblis geliyor diyor ki hadi değiş tokuş yapalım diyor. Burası bölümün sonu bu arada evet. arkadaşlar. <gülüyor> Henüz olanlar varsa değiş tokuş yapalım diyor. Siklümden o da üzümeyin. evet e, sikerler diyor yapmam diyor böyle <gülüyor> bölüm bitiyor. Evet. Bu söz. Evet şu e, hani başta da dediğimiz gibi e, kurguda biraz bir e, kabalık ya da işte nasıl desem bir töpülenmemişlik var. var. Dolayısıyla e, sahne akışları aslında olması gerektiği gibi değil diye umuyorum. <gülüyor> Kurguda, böyle, evet, böyle, kurguda da sorun. Böyle olacaksa biraz çünkü hani ben yapmışım gibi duruyor. <gülüyor> Arada iyi şeyleri de söylersen. Evet şimdi iyi şeylere gelelim. <gülüyor> ee, aslında Konstantin'in kendi e, üstüne benzer bu e, ölen e, ve kızını kurtardığı büyücü arkadaşının e, bir tane kabinine gidiyorlar. Evet. Ve o kabinin içerisinde e, hani çok güzel istirekler var. E, Söz Aynen öyle. Vertigo DC severler için. Aynen. Benim en çok hoşuma giden tabii ki Doktor Fate e, kaskı. Kaskı. Evet. Hani karakteri hani çok detaylı olarak okumadım ama e, hani şey olarak seviyorum. Hani çok büyük bir güç elde ediyor. Fakat ikinci bir e, kişilik beyni beyni evet. için yavaş yavaş deliren bir karakter olduğu Aynen için evet. hani belli bir noktadan sonra o büyük gücü de kontrol edemez hale gelen bir karakter Doktor Fate. O yüzden çok. Ve mitoloji kökenli bir şey de var. Altyapısı da olduğu için çok sevdiğim bir karakter. Hani Maskeyi görmek çok hoştu. <gülüyor> Umarım eklerler. Something kellesi gibi evet. bir şey vardı. Görüntü ama çok kötü olduğu için çok fazla detayda seçilemiyor. Evet. Yani yayınlandığı zaman asıl ilk bölüm ee, hem orada değişiklikler göreceğiz hem de kalitesi iyi olduğu için daha fazla istek vardır görece göreceğimiz. Çünkü yani göreceğimiz. Yani biliyor musun? Anlıyorum dostum. Yani o Kevin şeyin eee <gülüyor> altındaki o kısımda bir sürü şey direkt... gösteriyorlardı. Evet. <gülüyor> Bunların dışında da bir şeyler çıkacaktır yani. Şey falan var mesela. Şey de robotlu doktor. Evet, aynen. O da var ki o ileride bir Konstantin Willona dönüşecek ve robot göndermesi de zaten ileride bir AI olarak hani Sibaretik hayatı mantik bir evet. hayat formuna dönüşecek. Yani e, şey DC Vertigo göndermeleri güzel. E, ben açıkçası NBC'den çok fazla böyle şey e, ekstra karakter e, eklemelerini beklemiyorum. Ama bununla ilgili bir röportaj vermişler ekleyeceklerine dair. Ama işte e, CW kadar esnek olabileceklerini <gülüyor> kadar zannetmiyorum. De zannetmiyorum. Ama bir Dr. Fate, bir Animal Man, bir... Ucundan e, kıyısından Swamp Thing. Swamp Thing. E, ne bileyim belki şey... E, belki Zatan. Zatan'a olursa <gülüyor> güzel olur. Sigara içmiyor eleman. Evet, o var. Sigarayı ya yani içerken görmüyoruz ama aslında çakmağını paketini ara ara gösteriyorlar bize. Hani Barlarda evet, söndürürken falan. Evet. Hani filmdeki şeyi yapıp sigarayı bıraktırmamışlar herkesin gözünün evet. önünde. Yani... Ayrıca zipposunu da kullanıyor. Önümüzdeki bölümlerde de bol bol kullandığını göreceğiz galiba zippo çakmağını yani. Evet. Bölüm sonunda da kullanıyor. Zipbo, çakmak şeyini ne yakıtını ellerine sürüp evet. böyle bir şeyler yapıyor. Bir şeyi hatırlamıyorum ama e, o kadar. Kredit sonrası mı çıkıyordu o sahne yoksa kredit yok muydu? <gülüyor> Ondan emin olamadım. Yani kredit <gülüyor> yoktu tamam, diye hatırlıyorum. Evet, tamam, kredit sonrası değil. <gülüyor> ama şey gibi geldi bana hani bu barsahnesine bağlan bu, bu kadar bu kadar şey çıkmaz abi. Tamam. Çıkar. Çıkıyor. sahnesine bağlanmadan önce bitti zannetmiştim ben dizi zaten. Ha. Hani belki farklı bir son kullanacaklar. Bir de ekstra bilgi var. Evet. Ee, aslında ana karakterlerden biri olacağı düşünülen, bizim de öyle düşündüğümüz. Evet. ve Konstantin filmindeki e, neydi lan kadın Rachel Weisz'a da çok benzeyen, Trublat'tan da tanıdığımız Evet, Hatun kızın, Liv miydi? Evet, Hatun Liv, evet. Liv karakterini ve Hatun'u diziden çıkarmışlar, kovmuşlar. Evet. Yani şimdi senaryoda büyük bir değişiklik olacak mı? Hani nasıl yazıldı, nereye kadar yazıldı bilmiyorum ama. Liv'in yerine çizgi <gülüyor> romanlardan tanıdığımız Zeb gelecek. Ve pilotu yeniden çekmeyeceklermiş ve bu da şu demek oluyor. Ortalarda bir yerde yani çektiği bölümlere kadar gösterip sonra öldürecekler. Öldürecekler kız. kız. Evet. Kafadan spoiler yemek de böyle bir şey işte. <gülüyor> evet e, ve istemsiz bir spoiler oldu bu da yani. Kız ölüyormuş lan. Oldu. Ee, bir bölüm. Lucy Griffith. Ama sadece pilot olduğu için şu anda herkes bir bölüm. Hmm. Hayır yani çekilmiş olsa yaz, ya. gibi <gülüyor> Genelde 3 bölüm çekildiği için 3 bölümde oynadı falan. Ee, Matt Ryan'ı genel olarak beğendim kesinlikle bence tip olarak birazcık evet, işte o kurgusundan hani. kaynaklanan bir şey var hızlı geçişler ve şeyler var. yani karakterin aşırı derecede hafif görünmesi durumu söz konusu onu birazcık artık kurguyla falan ağırlatırlar düzeltirler de tahmin ediyorum çünkü adam tamam şey akla hastanesine girdiği zaman kendi kendini parodisini yapıyor bir anda çünkü orada Master of the Dark Arts kelimesiyle de çok kendi evet. dalga geçiyor. Ki kart vizitine yazmışlar. Evet. Yani. <gülüyor> Düzelteceğim onu <diyor. gülüyor> Master falan değilmişim ben diyor. Yani gerçekçi bulanları olmuş bu espri ben güldüm açıkçası. Yani tekrarlanmasına güldüm esprinin. Yani o, o espri ve o muhabbetin çok hızlı geç, geçiyor olması zaten işte o hafifliği yaratan e, olay bana kalırsa. Ama bence hani sen de daha önce söylemiştin. Çizgi romandaki gibi iç seslerle dolduramadığın evet. için bir diziyi mecburen konuşturman lazım herife. Herif de konuşunca böyle oluyormuş demek evet. <gülüyor> Ya da böyle olduğunu düşünmüşler. Ee, şey hikayesi de bu arada yine çizgi romanla karşılaştırınca e, akıl hastanesine kendi kendini yatırıyor. Kendi evet. giriyor burada. Çizgi romanda öyle değil. E, mecbur bırakılıyor buna. Yani öyle bir durum var. Onu da değiştirmişler. Ama dediğim gibi, değiştirmeleriyle ilgili bir problemim yok. Ben evet. tipi karakteri beğendim. Yan karakterler de fena değil ki. Hani ilerledikçe şey önemli işte. Hani her bölüm bir e, olay mı? Bir olay mı gidecek? Ana hikayeye baştan direkt hani pilot'tan girdikleri gibi devam edecekler mi? Her bölümde azar azar da olsa verip. hani o önemli. Ama ya yani Flash'taki kadar kötümser değilim ben bu, bu dizide. Çünkü hani Supernatural'dan <gülüyor> bir alışkanlık var zaten ki yani Supernatural her ne kadar son sezonunda baymış artık iyice baymış olsa hı hı. da ama bir alışkanlık var ki ben dizi Supernatural olmuş diyenlere de çok şey yapmıyorum yani. Evet haklılarda Dizi Supernatural'a bayağı benziyor. Hani hem konu itibariyle hem görsel olarak falan andırıyor yani. Ama yani supernatural olmasıyla da ilgili bir problemim yok yani. Ya yani ben Zaten açıkçası yani. birazcık daha ağır olmasını bekler isterdim. Beklediğimden değil ama hani Embassy'nin Hannibal'ı kotarabildiğini gördükten sonra birazcık daha işte atıyorum ciddi ve karanlık bir dizi yapılabilirdi. Ama hedef kitlesi çok daha derin olurdu yani işte. Yani Hannibal'dan da biliyoruz onların da artık hani hedef kitlesi. Dediğin şey, rakamları görüyorsun, reytingleri vesaireyle. Dar, dar yani. Televizyon izleyicisi için. Tabii. <gülüyor> Yazık ya, herifleri Emi'ye bile aday gösterememişler. Evet. Konstantin'le ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Konstantin'le ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey var. Hani bu, <gülüyor> dediğimiz gibi eğer yani tam olarak post prodüksiyonu bitmiş e, ve kurgus tamamlanmamış olduğunu varsaydığımız bir pilottu. ve Hani çok düşük çözünürlükte düştü internet ortamlarına. Dolayısıyla hani görsel efektleri beklediğim gibi yani trailerlar kadar iyi değildi. Evet değildi. O biraz e, hayal kırıklığıydı ama onu düzeltirler diye tahmin ediyoruz. Onun dışında da e, eğer çok da böyle hani Supernatural'ın son, son sezonu gibi gitmezse dizi bence şimdilik fena görünmüyor. Evet. Tek derdim şey hani yine... Böyle küçük kasaba olaylarını tıkıştırıp bırakmazlar inşallah diye düşünüyorum görecez yani öyle bir boşluk içerisinde a yine kabine geldik abi bir içelim bir de işte büyü yapalım kanka yani hani ben New Orleans'lar, vudular falan filan da görmek istiyorum hani... Aynen. yani doktor midnight'te zaten kesin koymaları Aynen. lazım bence yani doktor mit papa, papa mit koyarlar zaten yani <gülüyor> ee, tabii şeye kadar şimdi şey de önemli. Yeni 52 Konstantin'le e, eski Konstantin arasında evet. bir havası da var. Çünkü hani yaş olarak şu anki Konstantin'den daha çok daha genç ama yeni 52'dekinden de biraz yaşlı böyle. biraz yaşlı duruyor. Hikaye e, herhalde biraz orijinaline Tabii, daha yakın gidecek. Orijinaline daha yakın gidecek gibi duruyor ama yeni 52 işte 52 üzerinden gitmiyor. O da zor olacak. Çünkü orijinalindeki hikayeler gerçekten de çok da hani Bugün oturup böyle okuyacağın tarzı değil çok, diyor. Çok değiller. Yani ben yeni 52 Konstantin'i sevdim açıkçası. <gülüyor> Tabi oradaki hikaye bambaşka bir hikaye. Orada zaten oturmuş bir karakterle başlıyor zaten. Daha dakika bir gol bir Spectre giriyor vesaire. Spectre'i de görmek fena olmaz. Hani yeşil donuyla. <gülüyor> yani kısaca bu yani evet, Konstantin, Konstantin bu, bu. yani bir çok büyük ümitlerimiz yok artık açıkçası yani böyle o işte dev süper yani dizi olacak Ben Konstantin diye. dizisi izleyecek olmaktan mutluyum zaten Aynen. o yüzden de hani çok uçuk beklentilerim yoktu NBC'ye yapılan bir dizi Yani dediğin gibi çok daha köşeli gidebilirler miydi çok daha muhafazakar bir şekilde karakteri ve işte hikayeleri biz neyse o onu yapacağız siz romanlardaki havayı da yakalayacağız deselerdi yani tabii ki çok daha sevinirdim ama bu haliyle de ben sırf Konstantin dizisi izleyecek olmaktan ve Keanu Reeves'in oynamadığı <gülüyor> sarışın İngiliz bir <gülüyor> Konstantin'i izleyecek olmaktan <gülüyor> mutluyum yani. Evet. Konstantin'le ilgili herhalde söyleyeceklerimiz bu kadar. Birkaç tane yeni dizi bölümleri e, e, kısaca onları konuşuyoruz. <gülüyor> hani. hani bir haberde paylaşmıştık hani yaz dizileri Hı. neler geliyor diye. Evet. Extant başladı. Şey başladı. E, Leftovers başladı. E, Welcome to Sweden başladı. E, Tyrant başladı. Tyrant başladı. Tyrant'ı daha izlemedim. Bayağı iyi. Yani ilk iki bölümünü izledim. Üçü de çıktı sanırım. E, bayağı, bayağı iyi. Beklentimin çok çok daha üstünde. Yani yönetmenliği de iyi. Atmosferi de iyi. Oyunculukları da iyi. Çok iyi. O tavsiye zaman yani. Extant'la başlayalım. Extant, evet başlayalım Extant'la. Ben yayınlanmaya başlamadan önce fragmanları falan gördüğümde Gravity'nin dizisini yapmışlar.'' diyordum <gülüyor> ama şeyi, e, plotline okuyunca şeyi fark ediyorsun. Yani evet işte Gravity'nin de aslında e, biraz ekmeğini yemek isteyen ama konu olarak, konu olarak daha çok Species'e falan evet. yakın. Species'e daha yakın diyebiliriz. Bir dizi biliyorum. çıktı yani. Yani Extinct, Extant... Muhabbeti var. <gülüyor> Bir devam edeceksin sen. <gülüyor> Extinct, extent, extent, extent. <gülüyor> hani <gidiyor. gülüyor> Muhabbeti var işte o e, jeneriğinde de göründüğü gibi. Yani orada şu anda e, plot olarak önümüze konmamış, sadece ipuçlarıyla e, bize ima edilmiş. Bir insanlığın yok olması durumu da söz konusu evet. olacak ileride gibi görünüyor. Benim en çok ilgimi çeken o şey robot çocuk hikayesi olmuştu. E evet, başta onu söylemek lazım belki. Hani biz dizi izlemeden baş hani önce okuduklarımızdan, izlediklerimizden sadece şey zannediyorduk. Hani gerçekten daha çok bu hatunun işte uzaya gidip e, tek başına bir görevden hamile kalarak geri dönmesi hikayesi. Evet. Bir kere o o, o hikayeye daha fazla yan, yan hikayede eklemişler. Çok fazla eklemişler evet. ama bence. Ya, ya ona, ona ona zaten yeterince eklemişler. Onun üstüne büyük olay olarak da Tabii büyük komplolar ana, var. Evet, ana hikayeler olarak da üçten fazla ana hikaye de var. Hani ya yani komplo içinde yani hepsinin Aynı damara bağlanca böyle büyük komplo ve gizemler var. Hepsini ilk bölümden çat çat çat. İşte i̇lk orada aslında şey sevdim ben. Hani Lost'ta yaşadığım işte her bölümde böyle 3-5 tane <gülüyor> soru işareti yaratıp bir sonraki bölüm hiçbirisini çözmeyip üst üste <gülüyor> <gülüyor> ekle giden Lost'ü Ondan sonra Lost biz seviyordum. de bilmiyoruz ki diye. <gülüyor> O konuyu belki bir gün ayrıca konuşuruz yani izler bitirirsen Los'ta Of hiç içi yani, izleyip bitirme gibi değil çünkü. Ben çünkü çoğunlukla çok aynı fikirde değilim Los konusunda. Sonunu evet yani sonuna ben de sinirlendim ama insanlar gibi ulan hiçbir soru işaretini cevaplamadan gittiler falan. Ona katılmıyorum. Ben çoğu sorunun cevaplandığını düşünüyorum benim için. Beni sustulmazsan ben Los konusunda akşama kadar konuşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ben Dostu 3. sezondan sonra bıraktığım için Lost'a bileceğim pek bir şey yok. Kutup ayısı, <gülüyor> ee, kara bulut, ee, o kadar. <gülüyor> Yani hani şey diyordum, niye Lost dedim, işte hani Lost'teki gizemler gibi burada da bize verip işte her bölüm 3-5 e teori üretmemiz, geliştirmemiz beklenecekse o açıdan eğlenceli bir şey. Yani iş. Steven Spielberg'ın öyle bir tarzı yok gerçi. Yani yönetici yapımcılığını yaptığı bir dizi sonuçta. Ama yazarı, Lost'un yazarı Damon Lindelof. Evet. Yani o kadar böyle dallandırıp, budaklandırıp hani bizim de kafamız karıştı, izleyicininki de karışsın. Ee... Lindelof konusunda yanılıyor olabilir miyim? Leftovers'ı yazıyor olabilir mi Lindelof? Valla bence her konuda yanılıyor olabilir. Yani <gülüyor> <Çünkü> yine böyle... <gülüyor> ben evet diyorum kafası alıyorum ama bildiğimden değil, sana güvenliğimden. <gülüyor> Hayır yine millete <gülüyor> yalan yanlış bilgiler verip... Abi zaten yalan yanlış yani, bilgi için gelmeyin abi biz de. şimdi eziliyoruz. <gülüyor> Geyik için gelin diyor. Aynen. Ee, ama cidden Lindelof şey de olabilir, Leftovers ee... olabilir. Evet, Damon Lindelof orada. Evet. Okey, o Leftovers'daymış. Şey bakalım, extantada bakalım. Ki Leftovers'da da aynı şeyi yaşıyorum aslında hani. Onda da bol bol Güzel gizem var yani. Özel safa yapmışlar. Dolu şey ekstanta. Writing credits. Ya şimdi olay Ol, olay şu bu Hal Berry, Haley Berry artık neyse. He, he, he, he, he, Haley Haley Haley Hal e, Berry. Yer <gülüyor> <Yar> gel Berry. <gülüyor> e, ablamız bir e, <gülüyor> Özelleştirilmiş uzay programında bir astronot, evet. kozmonot artık ne diyor? Kozmonot deniyor? değil, kozmonotlar Rus. Ama işte bunlar da sadece Amerikalı olmadığı için artık. Olsun. Çinlerinki neydi? Üf, unuttum ama güzeldi. Çinlilerinki de farklıydı çünkü öyle bir hatırlıyorum. Neyse. <gülüyor> Uzaya çıkıyor, tek başına bir solo görev yapıyor ve teknoloji tabii ki çok ilerlemiş bir gelecekte gelecekten bahsediyoruz, işte akıllı bilgisayarlar var ee, falan filan. Ve orada ölmüş sevgilisini görüyor bu hatun. Evet, böyle bir vizyon. Evet. Sonra böyle bir onunla sevişir gibi oluyor. Evet, oraları göstermemişti evet. işte şey. Sadece yani. böyle dokunuyor, alıyor falan. Neyse dünyaya döndüğümde işte e, tabii e, standart kontrollerden geçiyor kankası doktor diyor ki sen ne yaptın lan orada diyor. Birileri seni ziyaret etti mi diyor. Niye diyorlar? Çünkü hamilesin diyorlar. Ki bu hatun zaten hani hamile kalamadığı için şimdiki kocası da ona bir bebek yapmış. Bir evet. robot bebek yapmış. Ama şeyi fark ettim ya şimdi. Kurgudaki şekliyle anlatmayınca hı hı. bütün izi tamamını izleyip kafanda yani. birleştirdiğin için mesela böyle anlatınca çok bu ne mal dizi lan? falan diyesi geliyor insanın. <gülüyor> Kurgunun önemi işte. <gülüyor> Ki kurgusu aslında baya da klişe bir kurgu yani. Yani işte hani flashbackler. Ama izle, izlemeyip bu, bunu dinliyorsanız hani <gülüyor> şey hani böyle böyle değil. Kurgus'un böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle değil. Böyle yani değil. Böyle olsa zaten Steven Spielberg adını yazmaz söylüyor. Muhtemelen. Neyse. Ama e, evet orada da bir AI çocuk hikayesi var. Hani. Evet. Burada da işte kocası bir yandan şey yapmaya çalışıyor. Daha insancıl e, humanoidler e, üretmeye çalışıyor. Diyor ki işte biz... E, yani bu yeni bir yaşam formu gibi e, insanlığı bizden öğrenecek programlanmamış bir e, insansı evet, tüm duyguları yaşayarak taklit ederek öğrenecek evet. bir, bir, bir humanoid bir şey geliştirmiş bir robot olsun e, sadece bize hizmet eden bir robot olmasın artık bunlar e, diyor ve e, oğlu da prototiplerinden biri aynen oğlu da böyle şey bildiğin demin gibi bir çocuk ha bir de orada bir ekstra hikaye var evet yani çocuk Arkadaşlarına, çevresine, ailesine kötü davranmaya başlıyor. Ya aslında kötü davranmaya başlamıyor. Çünkü onun robot olduğunu unutup da baktığın zaman bir çocuğun e, davranışlarından hiç farklı değil. Ama robot olduğunu biliyorsun ya. Ama abi olur mu? Kadına mesela kuşla ilgili... Olayda bir kuş olayı oluyor ya çocuk mu öldürdü bilmiyoruz. Çocuk evet. çünkü annesine dönüp Halaberi'ye dönüp diyor ki ya ben öldürmedim bulduğumda böyleydi. Evet. Ki bir e, sinir krizinin ardından kaçarken girdiği ormanda oluyor bu yani. Evet. Şimdi böyle olunca ve üstüne çocuğun Halaberi'ye verdiği tepkileri hatırla. E, Saçın çok güzeldi diyor. Evet birdenbire aslında aynı e, duyguyu verebilecek ama çok daha farklı anlamları olan cümleleri kafasında oluşturuyor. Yani şu... Anladın mı? Çok da insansı tepkileri hala veremiyor aslında o baba. Yok aslında ben çok katılmıyorum ona. Çünkü... Hatta kocasına da söylüyor sonra eve gidip hani... Evet orada kadın korkuyor. Ama hani şunu da düşün bu şey projesinde destek aramak için çok büyük bir kurumsal şirkete başvuruyor bu eleman. <gülüyor> Halberi'nin kocası. Bir büyük orada var. Robot oğlu ile birlikte gidiyor, işte sunumunu yapıyor falan filan. Orada da bir muhabbet dönüyor. İşte e, robotların ruhu var, yok bilmem ne. Ve işte contingency plan. Eğer robotlar sapatırsa bunu durdurmak için bir planın var mı evet, diye soruyor. robotları öldür, iptal et bir butonumuz var mı diye soruyorlar. Yani. Ve adam adam da orada diyor ki sen o soruyu soran e, kişiye. Senin çocuğun var mı diyor. O da var diyor. E, senin çocuğun sapatırsa senin bir e, kill switch'in var mı? Diyor. Evet, öldür, öldürür müydü yani. Evet çocuğun ben çünkü bahsettiğimiz de benim oğlum diyor yani, evet. yani ben de öldürmem sen de öldürmezsin yani bu konuyu tartışmak bile saçma diyor yani. yani ben biraz hak veriyorum ona çünkü sonuçta e, şu anda bildiğimiz veya bil ve bilmediğimiz bir sürü cani e, sapık e, seri katil Hitler gibi herifler normal bir insan tamam mı e, şöyle bir şey var e, sos şey e, psikolojide 15 yaşın altında psikoanaliz yapılması pek tavsiye edilmiyor. Çünkü 15 yaş altı <gülüyor> bilinçlerde doğru yanlış kavramı tam olarak oturmuş değil, sosyal etik kavramı tam olarak oturmuş değil dolayısıyla o çocukların, 15 yaş altı çocukların verdikleri cevaplar ve tepkiler sosyopatlarınkine çok yakın çıkıyormuş. Yani sen yaptın mı bilmiyorum ama ben çocukluğumda işte hani sokakta Bahçede oynarken işte e, böcekleri yakalayıp işte ezip öldürdüğümü hatırlarım. Hani bunu onları öldürmek kötü veya iyi bilincine sahip olduğumuz için değil sadece meraktan yapıyoruz ve bunu herkes yapıyor. ...bunu belli bir e, hani, eşiğin üstüne çıkarttığınız vakit... ...işte küçük hayvan öldürmeler... ...işte o zamanlar... E, Dextre'e bağlıyorsun. Dextre e bağlıyorsun. işte e, psikop Psikopatlık yoluna, empatisizlik yoluna bağlıyorsun. Şimdi şu e, tartışma var orada işte. Sadece e, ruh var mı yok mu'dan ziyade... ...empati kurabiliyor mu yoksa sadece taklit mi yapıyor muhabbeti de var? İşte ama e, benim gördüğümde öyle çocuk taklit yapıyor. Ve çocuk... E, şey değil. Random, o, o duyguyu ifade edebileceği random bir cümle seçip tepki veriyor. Şimdi ben şuna da inanıyorum. E, çoğu zaman ki çocukların tepkisi de aslında bu. Yani e, şey bilmiyoruz. O çocuk, e, o robot çocuk ne kadar o formda e, bilinç sahibiydi? Yani ne kadardır bilgi depoluyor, insanları mimik ya, ediyor. Senin söylediğini anlıyorum da. Absorbe ediyor. Bu dizinin o kadar ııı e, Sert bir görüşün üzerinden gideceğini zannetmiyorum. Yani, yani bu çocuğun gerçekten o tepkileri vermesini bize izletmezlerdi. Öyle bir şey demezlerdi. Böyle bir konuya hiç girmezlerdi. Yani, yani. bence o, orayı bir şey point olarak kullanıyorlar. İşte <gülüyor> hani klasik vardır ya robot kötü müdür iyi midir tartışma noktası olarak kullanıyorlar. O şeyi kullanmaya <gülüyor> devam edecekler yani bence. Evet evet ama ben, benim tahminim şey... Hani elinde sonunda ters köşe yapıp aslında herkes, bütün insanlardan daha çok insanlığı seven bir robot haline dönüşebilir o robot, anladın mı? İşte ben zannettim <gülüyor> bence bize verdikleri ipuçları şey yani hani gerçekten gitmek istedikleri yol bence. Yani. Ve e, şunu da düşünüyorum yani e, orada robot çocuğun verdiği tepkiler aslında e, çok daha normal tepkiler değil. E, <gülüyor> çünkü yani Hakikaten çocuklar çok saçma sapan hareketler yapıyorlar. Çok saçma sapan e, triplere giriyorlar ve nedenini bilmedikleri şeyleri de sorguluyorlar. Yani orada öyle bir kuş gördüğü zaman ve eğer ondan çok böyle korkma e, duygusu içerisinde büyünmediyse gidip ona çok böyle neymiş diye bakabilir, bakması çok normal olabilir Bakmışsın bir çocuk. Bakmasında bence bir anormallik yok zaten <gülüyor> çocuklar yapar bakar. Yapar. <gülüyor> Ve orada da hani onun için hiçbir e, garip bir duygu olmadığından dolayı da normal random bir e, şey görüşmesine, e, rutinine dönmesi de söz konusu olabilir bir çocuğum diye düşünüyorum. Neyse e, geçelim yani bu sonuçta bizim tartışmamızla bir e, şeye bağlanacak bir şey değil. <gülüyor> Oradan zaten şeye bağlıyor e, bizim Japon abiye. Evet. Ha, benim işte e, gazımın kaçtığı nokta o noktaydı çünkü daha ne kadar bu abi işte kötü bilim adamı Overlord e, pozisyonunda göreceğiz. Evet, Helix'te de ona yakın bir karakter de izledik evet. aslında. Hem de hemen ardından bu dizinin başlamış olması da yani. Aynen. Demek ki adama başka rol vermiyorlar ya. O erif de bu arada işte evet bahsettiğimiz o büyük şirketin sahibi, e, humanoidleri aslında onay vermiyor şirket. Evet. Biz bu projeyi istemiyoruz diyorlar hani. Ondan sonra. Orada işte yine bir yeni bir evil plan var. <gülüyor> <gülüyor> Heleber'in işte e, hamile kaldığını bilen kayıtları e, sildiğini tahmin eden işte patronu aynı zamanda aslında bu Japon elemanında bir çalışanı. Evet. O da ona yetiştiriyor bunu falan filan. Bu arada herif de, e, herifi de ilk gördüğümüz yer aslında yani dondurtmuş mu kendini, buzamı yatırtmış, regenerasyondan mı geçiyor yani... Evet. Adamın ayrı bir gizemi de var yani Japon herifin. Yani Japon herif böyle saçma sapan bir tasarım. ya O tasarımı da hiç beğenmedim. Çok çirkin bir şeydi. Onun yattığı e, tabut gibi bir <gülüyor> şeyin içinden çıkıyor. Böyle üstünden elektrikli süpürge geçiriyorlar herife. Sümükleri alıyorlar. Neyse böyle bir e, tabut gibi bir şeyin içinden uyanıyor. Hoş geldiniz diyorlar herife. Nereden geldin? Welcome back diyorlar. Evet. evet. Ne, nereden geldin bilmiyoruz. Ee, ve bu işte o Halle çalıştığı e, o uzay araştırma programının da işte e, kocasın, Berry kocasının Berry'nin kocasının para istemeye gittiği büyük e, kurumsal şirketin de sahibi çıkıyor. Evet. <gülüyor> ve kişisel olarak e, kocasının programını desteklemeye karar veriyor. Evet o da işte elden vereyim diyor. Aslında Hatun'u kendilerine yakın <gülüyor> tutmak için evet. planladıkları bir şey. Buradan da şeyi vermeye çalışıyor. O plan bu çok komik ve saçma bir plan tabii de. Hani ama işte bütün her şeyi bir noktada birleştirebilmek için de öyle bir evet. yol bulmuşlar. Yani, yani e, Halleberry'nin uzayda herhangi bir yani şeyler yaşamış olması gerektiğini farkındalar. Kayıtların silindiğini e, bildikleri için değil sadece. Planlanmış bir şey olduğu ima ediliyor evet. orada. Ve, Çünkü Halleberry'den <gülüyor> önce... E, Solo görevlere giden astronotlarda e, öldü bildiğimiz astronotlar ama içlerinden birinin de yine e, orada böyle bir belli bir süreliğine hani tüm işte şeyin kesildiği, e, bağlantının kesildiği ve bir black out yaşadığı bir dönem olduğunu biliyoruz. Peribeden önceki astronotun ve öldüğünü biliyoruz. Aynen. Ve zaten ölen sevg eski sevgilisi de bir astronottu aynı evet. zamanda. Evet, aynen. O da büyük ihtimalle böyle trajik bir kaza yüzünden öldü. <gülüyor> Yani böyle şey katman üstünde katman üstünde katman bir e, gizem Bölümün sonunda o Soğanı... biri de geliyor. Aynen. Aslında ben ölmedim diyor. Evet, ben ölmedim ee, senin de ne yaşadığını biliyorum. Ee, Güven, haberleşelim hiç, diyor. Kimseye güvenme. Kimseye güvenme ben haberleşelim falan diyor. Ama orada da tabii şeyi bilmiyoruz. Yani Halleberry yine halüsinasyon mu görüyor? uzayda kocasını gördüğü gibi muhtemelen görmüyor. Muhtemelen orada da büyük direkt bir kom Daha var yani. Direkt söylüyor hani o Serafim dedikleri uzay gemisinde gördüğün şey ben değilim diyor. Evet. Seraf. Işte. Çölde görülen Serap. Serafim. Serafim bir melek türü. İşte. Ama aynı şey değil mi? Bilmem. Yani orada kocasını kastederek mi Serafim diyor yoksa Serap gördüğünü kastederek <gülüyor> mi? Uzay mekiğinin adı Serafim. Ha. Tamam ben içeri düşünmemiştim. Bayağı bildiğin işte halüsinasyon manasında söylüyorlar zaten. Yok. Çünkü uzay mekiği. Uzay mekiğinin adını da hatırlamıyordum ben. Serafim diye geçiyor birkaç kere. Okey. Serafim'de gördüklerini derken ben de Hı -hı. yaşadım. Senin de ne yaşadığını biliyorum. Ma getiriyor. Ve orada işte onu gördüğünü biliyorum. Oradaki e, halüsinasyon ben diyelim diyor. Tabii o da bir komplonun parçası olabilir. Evet. <gülüyor> Aslında böyle çok ne bileyim hasiktir lan bu ne ne oluyoruz dediğim dedirtecek böyle ters köşe bir komplo yoktu. Böyle hani çok klasik e, bilim kurgu komplo teorileri vardı hep. Evet, evet yani çok basit basit basit şeyler. Ana hikayeyi bağlamak için çok basit yan yollar kullanmışlar yani. Ama ş ama diyerek başladım ama kötü de bir şey söyleyeceğim. Ee, dizinin belli bir noktasından sonra böyle bir 30. dakikadan sonra falan daha doğrusu işte Japon herifin ilk böyle o welcome back sahnesiyle beraber dizinin prodüksiyonunda falan böyle bir düşüş oluyor birdenbire. Ya yani bence o Tipik prodüksiyon... Tipik sci-fi dizisine dönüyor. Birden. Ha prodüksiyonundaki düşüşten ziyade bizim algımızla ilgili olduğunu düşünüyorum ben direkt. asiktir bunu biz zaten görmüştük moduna giriyoruz belli bir noktadan sonra. Olabilir. Bilmiyorum. Direkt öyle hissettim evet. çünkü. Hani ha, bir de şey... De buralar çok daha ucuz duruyor lan dedim yani. Yani zaten o... Şekerken para bitti de acaba... <gülüyor> Japon adamı gördükten sonra zaten direkt sci-fi ile ilişkilendirmiş olabiliriz yani. bilinçaltından altından diziyi. Evet sci-fi dediğiniz burada arada sci-fi kanalıdır Evet. <gülüyor> şey... Seraphim... E, Serap gibi değil. <gülüyor> yani e, dizi böyle yani... <gülüyor> ben izlerim kesinlikle ben de kesinlikle izlemeye devam edeceğim zaten Çünkü benim hani klişe de desek işte kolay pilotlar da desek pilotlar da desek benim açına Hani yeterli gizem var yani merak et merak ettiğim yani edeyim. zaten şu olay zaten <gülüyor> her şeyin temelini indirgediğin zaman konular hep aynı nasıl anlattığın önemli ve hani iyi bir şekilde anlatabile anlatma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü çok e, geçmişte yaptıkları gibi bu flash forward, bilmem ne dizileri gibi çok fazla, çok aşırı büyük başlayıp da topa kışlarını toparlayamama gibi durumları olmayacak gibi görünüyor. E, çok basit binayar ilişkilerle bütün komploları da çözebilirler böyle giderse. <gülüyor> Meğer işte atıyorum e, o Japon adam robotmuş da e, ne bileyim e, çocuk yapamadığı için kendine böyle bir program Için para yatırıyor olabilir ya da işte e, ikinci nesil ghost muhabbeti kendi bedenini ürettirmek için böyle bir e, yatırım yapıyor olabilir ve e, atıyorum e, sentetik bir ruh veya işte uzaylı ruhu eterden ruh çağırma durumları olabilir makineye ruh sokmak için. Evet. Yani böyle muhabbetlere girilebilir. <gülüyor> yani şey konusunda yine aslında asıl ana mevzu olarak verdikleri Hatun'un Hamile kalmış olması mevzusu hmm. o da açıkçası bayağı merak ediyorum. Yani Species'teki gibi bir uzaylı taşıma durumu mu var? Yoksa hani zaten buradan ayarlanmış bir proje olduğu hmm. için bu e, bizim işte Japon herife e, yardımcı olacak yeni bir metot üzerinde mi çalışılıyor falan filan. Hmm. Bir sürü soru var. Hmm. Merak ediyorum yani onu, o konunun nereye bağlanacağını. Sırf o hikaye bile götürürdü aslında tek başına evet. diziyi. Çok fazla... Ana hikaye eklemelerine çok da gerek yokmuş bence yani. Yani sci-fi dizisi olmasın da çünkü Helix de sezonun ortasına kadar gayet çok iyi gidiyordu. Çok iyiydi evet. Sonra yavaştan klişe, dağıttı. Evet, klişe şeylere bağladılar. Özellikle karakter sayısı arttığında ben çok canım sıkılmış Yani diyeyim. benim canımı en çok sıkan şeylerden bir tanesi şu, yani bir gizemle başlıyorsun ama elinde sonunda bunu bir hükümet ya da corporation komplosuna evet. çeviriyorsun. O çok can sıkıcı bence. Evet. Yani hem o öyle hem de... E, gizemi büyütmek, işte konuyu daha büyütmek istedikleri için sonradan. Niye böyle bir şeye giriyorlar bilmiyorum. Çünkü e, o küçük haliyle de çok daha güzeldi dizi. Ama işte büyük şirkete işte o şirketin özel güvenlikleri ne falan filan Tabii böyle orada gereksiz aksiyonlara işte oradaki işte kaçırılmış diğer ikizi olan eski Mo'ya kaçırılan diğer çocuklara işte bu irfin niye yaşlanmadığına ona buna bir sürü şey giriyorsun. O zombi vali karakterleri aslında bir kenara atıyorsun artık tamamen figüran olarak görünüyorlar. Vanbel son 6 bölüm hele kardeşinin hikayesi doktorun. Yani çok fazla dağıtıyorlar ana hikayeyi. Aynen. Bir ipin buçuk yani. Tabii de hani ters köşe yapacağız diye bir karakteri böyle sürekli kullandılar Helix'te. İyi mi bu adam kötü mü salat mı değil mi? İşte komplonun parçası mı değil mi? Falan filan derken artık e, hani yalama oldu o karakter. E, onun dışında işte Leftovers var aslında konuşabileceğimiz. E, ki bence o ana gerizekalı polis komiseri. Şerif, artık ne boks'a. Hı hı. O herif dışında fena değil. Kaç bölüm izledin? Ben iki bölüm i̇ki izledim. izledim. Ben de iki bölüm izledim. İlk bölümden daha çok beğendim ikinci bölümü. Aynen. Ee, i̇lk bölümde de çok beğendiğim bir kurgusu vardı bu arada dizinin. Ben kurgusunu çok beğendim. Ben aynen onu diyecektim. Ben Leftovers'ın e, ve e, şey Believe değil de. Diğeri neydi? Hı hmm, şey çocuklu olan. Hı... Returned. Evet, Returned değildi galiba da. Returned'den hafif çakma evet, konusunu unuttum ya. Adını hatırlamıyorum. Neyse şey modelini seviyorum. Yani direkt böyle aa işte büyük gizem dalalım gizeme değil de birazcık daha böyle arka planı gösteren tamam mı? Hani bu gizemin yarattığı etkiye daha çok odaklanan evet. da diziler daha e, sindirilmesi ve ilginç e, geliyor bana artık. Evet evet yani gizemin Gizemi bilen yani gizemin sebebine sebep olduğu şeyleri çözmüş birkaç karakter koyup bilmeyen birkaç karakter koyup işte aralarında atışma yapmak yerine hı hı. E, gerçekten gizemi gizem olarak tutup kimsenin bilmediği bir şey olarak tutup o karakterler üzerindeki etkilerini göstermeleri çok daha güzel yani. Yani Walking Dead de aslında buna güzel bir örnek e, bence. Şeyde e, <gülüyor> sen sanırım bir şey daha diyecektim ne diyecektim. Walking de ama ona mecbur. Yani çünkü... Erken çözülse mesela ondaki asıl ana gizem, ana büyük konu, hı hı. Walking Dead devam edemez. Walking Dead hep onun ekmeğini yiyerek gidiyor yani. Ben bir şey daha diyecektim, ne diyecektim? Hatta şey yapmak istiyor, e, sebebi çok da önemli değil. E Tabii yani o, hiçbir o yazarları dedi ya, hiçbir zaman e, niye her yeri zombi bastığını açıklamayacağız. Çünkü biz de bilmiyoruz dediler. Biraz evet. gürültü olacak ama gözlerim yandı. Ee, bir şey daha diyecektim ne diyecektim hatırlamıyorum ama e, şey güzel yani, e, birazcık da Bird kafasını seviyorum anladın mı? E, yani benim Bird'ü sevmemdeki en büyük sebep aslında bir korku faktörüden ziyade birazcık daha felaket filmi kafasında geçiyor ya yani bir seni korkutmak Dan Korkutmak değil, gerilimin kork sürekliliğini sağlamak aslında olmak. Yani geri Ve seni gelen şeylerin de çok basit şeyler olması. Yani şu, senin normalde dizilerin, filmlerin yapmaya çalıştığı şey seni ana karakterle empatik bir ilişkiye sokup onun gözünden ya da hikayeyi anlatan kimse onun gözünden olayları değerlendirmeni istiyor. Şimdi Birds'de de, işte bu dizilerde de orada spesifik bir karaktere yönlendirmiyor seni. Evet. Ama seni oradaki kalabalığın bir parçası olarak e, algılamayı tercih ediyor. Tabii ama zaten hani işte o bile artık klişeye dönüşmüş durumda yani. Ama onu çok televizyonda fazla yapmıyorlar. Televizyonda yani, daha az evet. evet. Televizyonda çok yapmıyorlar. Daha çok indie e, filmlerde çok kullanılan bir metot. E, ama bu bence gayet e, hoş çünkü... Acaba ben orada olsaydım ne yapardımı e, tetiklemeye evet. daha müsait bir... E... İşte onu yaptığı için de gerilim sürekli ayakta tutuyor. Çünkü evet. sen de o gizemin bir parçasısın artık. Onlarla beraber sen de kafa yoruyorsun diğer karakterlerle beraber her şeye. Bir parçasısın dizinin yani senin voyeur tarafına oynuyor. Ve o iyi bir şey aslında bir yandan. Çünkü insanlar voyeur yani. Evet. Yarışma programları vesaire bile artık televizyonda hep bunu oynuyor yani. Tabii canım. Yani bütün şey, e, reality TV olayı bu, bunun üstüne kurulu. Yani insanların böyle bir tarafı, çok baskın bir voyeur tarafı var. Ve onu manipüle etmek çok kolay yani. yani. Ama bu burada, e, işte burada çirkin halini kullanmıyor o voyeurizmin. Burada tamamen hikayeyi... Daha çok hissetmeni evet. sağlamak için kullanıyor. Onu görmek güzel mesela. Daha sanatsal kaygılar taşıyor bunu yaparken. Çekimlerini, kadrajlarını bile ona göre yapıyor. Çünkü senin gözünden vermeye çalışıyor. Karakterin gözünden vermektense yani. İşte ve şey sana çok mantıklı gelen insan psikolojilerin yansımalarını görüyorsun orada. Evet daha yani, gerçekçi karakterler. Evet, i̇şte o tamam biz e, hani olayı bilmiyorsanız eğer bir gün ansızın e, dünya nüfusunun Küçük bir kısmı. Yüzde ikisi. Evet, yüzde ikisi bir şekilde kayboluyor ortadan. Ve işte e, tabii bekleyeceğiniz gibi, işte dinciler ortaya çıkıyor, diyor ki işte A, bu e, nedir? E, Türkçesini bilmiyorum, Rapture Bu İncil'in son kitabında, e, hani İsa tekrar dünyaya gelmeden önce, işte e, iyi insanların, Ölmeden direkt cennete götürülmesi durumu olduğunu iddia edenler var. İşte e, bilimsel bilim adamları, insanları, kadınları e, bir cevap bulamıyorlar. I don't know diyorlar. <gülüyor> Herkes birbirine bok atıyor. İşte her tarafta işte büyük isyanlar, kavgalar vesaire. Bu yavaş yavaş yavaş yavaş yatışmış. Aradan üç sene geçmiş. Hala insanlar bunun psikolojisini yaşıyorlar ve çeşitli tarikatlar oluşmuş beklentiye üzere. Bu bir tane işte e, ilginç, sürekli sigara içen, beyaz giyen, pasifist bir e, e, tarikat var. Evet. Ne olduklarını hala bilmiyoruz. Amaçların ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz sadece. Bu olayı unutulmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Orada bir araya gireyim. E, bu işte tarikatin bir internet sitesi var. Hı -hı. Yapılmış, ofisyal bir şey. E, orada soru ve cevaplar şeklinde... Her şey anlatmışlar. Ha. Tabii tabii. Niçin sigara içtiklerini, niye beyaz giydiklerini. Hadi Yani o, o soru işaretleri dizide verilen o soru işaretlerin hepsinin cevabı var aslında. Ve official yani. yani. Şeyle ilgili onu gizem olarak tutmak gibi dertleri yok yani aslında dizide. Tabii tabii. Ama oradaki asıl gizem şey yani niye insanların buna ihtiyaç duyduğu? Yani onu da söylüyorlar. Yani niye yaptıklarını da söylüyorlar. ...şu an hatta online bir şekilde recruit topluyorlar. Üye <gülüyor> <gülüyor> olabiliyorsun tarikatı. Ben her gün beyaz giyemem ya. Yani bilmiyorum. O sana kalmış bir şey. Ve şey... Ee, ...sadece lapayı yiyorlar. Ha. Onun dışında dizi bir noktadan sonra ikinci bölümün sonlarına doğru... ...özellikle bayağı hani David Lynch... Ee, ...kıyılarına doğru bir yanaştı. <gülüyor> Çünkü şey... E, ...ilk iki bölümde e, Şerif'in... Sürekli gör, gördüğü kel, işte evet. kamyonetli ve tüfekli bir abi var ee, ve bu abi köpekleri öldürüyor. Evet. Şerif bunu görüyor hatta e, ona önce karşı çıkmaya çalışıyor sonra onun, yer aldığı, onun yanında yer aldığı bir sahnede oluyor ama işte polise bu adamı şikayet ediyor. ...fakat... Polis onu bulamıyor. Sen mi? mi acaba kafanda mı <gülüyor> duruyorsun ya da sen mi, sadece sen görmüşsün çünkü... ...ya geliyor muhabbet. Şerif de o, o noktadan sonra paranoya başlıyor. Yani, evet, zaten sürekli saçma sapan rüyalar görüyor. Evet. Ve... Şerif paranoyaya başladığı anda biz de başlıyoruz. Aslında o paranoya yapmaya başlamadan önce e, yok yani gördük canım işte o adam gerçekten büyük ihtimalle diyebiliyorsun. Ama Şerif de paranoyaya başlayınca birden sen de başlıyorsun. Evet. Ve onun üstüne yetmezmiş gibi o paranoya babasının e, babasını görmeye gidiyor Şerif. Evet. E, o noktada belediye başkanı e, dizide sürekli karşımıza çıkan Zenci Mayor. E, Belediye Başkanı Hatun'un babasının karısı olduğunu öğreniyoruz. E, ve e, babasının da aslında şu an e, onun yaptığı mesleğin bir önceki sahibi olduğunu, yani eski, eski şerif, şerif olduğunu öğreniyoruz. E, ve babasının bir şizofren olduğunu öğreniyoruz. Mi. İşte yani orada bir işte mi giriyor. Orada tekrar ekstra bir paranoya daha ekliyorlar senin kafana. Çünkü orada... E, Baba sesler duyuyor. Bu yüzden Şisafron'un evet. olduğunu düşünüyoruz. Zaten işte o yüzden yatılmış oraya. Ama babanın duyduğu sesler, seslerin söylediği şeyler bizim Şerefe, bizim oğlana mantıklı gelebilecek şeyler. Çünkü evet. sana birileri gelecek, geldi mi? falan gibi şeyler soruyor. Öyle diyorlar bana falan gibi. Sana yardımı birilerini yolladık falan muhabbeti var. Evet. İşte orada böyle bir hafiften David Lynch'e kıyı kıyı yanaşıyor yani. Yani... <gülüyor> Tabi o birazcık daha işin nasıl desem entertainment tarafı artık gizemi ufak ufak bir şekilde açıklamaya ya da işte tasvir etmeye başlayacaklar. Niye gittileri sorgulamaya başlayacaklar Bu ya insanlar gittiler mi gerçekten sorgulamaya evet. başlayacaklar. Tabi şöyle bir durum var şimdi dizi ismiyle de bize ters köşe yapıyor olabilir hı hı. yani asıl kaybolanlar da bunlar olabilir. Onu bilmiyoruz çünkü insanlar kayboldu işte dünya nüfusunun yüzde ikisi kayboldu derken bildiğin kaybolmaktan bahsediyoruz ya birden yok olmalarından puf diye. Evet. Şey olayı güzeldi birazcık daha üstüne değinebilirlerdi belki. O e, ne Eccleston'in oynadığı bir karakter var. O da bir aktivist gibi bir şey. Onun da savunduğu şey, e, bakış açısı şu yani giden insanların aslında hiç işte öyle e, iyi insanlar olmadığı bunları böyle yüceltmenin de bir anlamının olmadığı. Hani onlar gittiyse gitti kardeşim yani bunun üzerine hayatınızı e, şey yapmaya gerek yok tarzı bir e, söylemi var adamın. Ve sürekli böyle sokaklarda afiş dağıtıyor. Ha. Bir de üstüne... Bir, zenci var evet bir zenci <gülüyor> şeyimiz var ee, peygamberimiz saykimiz medyumumuz böyle bir böyle evet. bir erif var ee, bu karakteri de şeyden bağlıyorlar şerifin e, ortadan kaybolan oğlu bir şekilde bu e, sahte peygamber mi artık ne olduğunu sonradan öğreneceğimiz herifin yanında e, takılmaya başlıyor hatta işte aslında ona çalışıyor yani bir evet. yandan Zenci abinin de bir gizemi var şimdi, onu, onu çözmemiz gerekecek çünkü böyle hafiften böyle bir, onun da kendine ait bir tarikati var, böyle bir profit durumu var falan herifin. Yani şöyle e, deniyor o zenci abinin de, sana sarıldığı zaman senin üstünden bütün e, acılarını, işte yükünü e, emebildiği bir e, hani sin-eater muhabbeti söz konusu orada. Ve o sana bir sarıldığı zaman, <gülüyor> oh diyorsun, rahatlıyorsun. <gülüyor> Yani once suit go black diyorsun, sonra da o böyle şey e, arınmış bir şekilde çıkıyorsun yanından ve neden nedenini hala bilmediğimiz bu Zenci abinin e, genç küçük Asyalı kızlar takıntısı var. <gülüyor> kızlar demeyelim, tek bir kızdan bahsediyoruz. Ama aslında. orada bir sürü Asya <gülüyor> var ama vardı. bütün e, hepsi özel değil. Anahtar e, olayın bütün her şeyin anahtarı bu kız gibi bir e, hava da yaratılmaya çalışılıyor. Evet di onun dışında da var aslında ekstra karakterler şerifin işte kızı var, kızı var. eski karısı tarikatteki karısı var eski evet. dememek de lazım aslında çünkü olay olduktan sonra tarikat çekip tarikata gitmiş kadın ve tarikat sürekli üye topluyor bir yandan yani evet. hani tarikatin olayı da konuşmuyorlar ki hani <gülüyor> belli onun da şeyleri var aslında işte ilk iki hafta boyunca konuşabiliyorlar. Ee, ya da işte gece yatmadan önce konuşabiliyorlar falan gibi ekstra şeyler var onlarda da. Sürekli sigara içiyorlar ve beyaz giyiyorlar ve çok basit şeyler giyiyorlar. Niye sürekli giyiyorlar. sigara içiyorlarmış? Çok saçma bir cevabı var. Ee, öyle çok e, Duman be beklediğin... gibi kaybolma ya tarzı hiç, bir şey mi? Hiç, hiç değilmiş. Yani şey, e, biz zaten öldük, Hı. hani e, Tanrı bu işte... Dünyanın nüfusunun yüzde ikisini elimizden aldığında o aslında işte e, Judgment Day'in başlangıcıydı veya neyse ne. Hani biz o gün öldük aslında. E, ama bizi yanına almayı reddettik birlerinden bir durum var. O yüzden de işte sürekli sigara içiyorlar ve hani zaten ölü yüzü göstermeye çalışıyorlarmış. Hani. Öyle dandikli cevabı var. Niye beyaz giyiyorlar? O biraz daha işte arınma muhabbetinden. E, bir de işte şey... Her şeyi yiyip içmiyorlar o. mesela. Kendine keyif verecek o. hiçbir şeyi yiyip içmiyorlar yani. Evet. Böyle garip yani o bir açıp bakmak da ee, Yani Leftovers aslında işte konusu itibariyle ve anlatım tarzı itibariyle e, hani ilginç bir dizi. Bence. E, Jeneriği de çok güzel. Evet. Ee, en çok zaten şeyle empati kurabiliyorsun. O şerefin kızıyla tamamıyla bir asi kız moduna girme durumu söz konusu ve gençlerin aslında e, perspektifleri de çok tabii arada hikaye zaten onun ilginç. gözüne dönüyor. He. Onun tarafına dönüyoruz. Ya yani hakikaten yani gençler nasıl tepki vermiş <gülüyor> bu olaya onu gösteriyor. Zaten hani e, hayatla ilgili herhangi bir beklentinin oluşmadığı yaşlarda sen böyle bir şeyle karşılaşıyorsun. İşte bir sürü insan kayboluyor ve e, hani genel algı, e, hani dini e, şeylere kaymış birazcık da. Tabii, ve yeni bir dünya düzeni evet. aslında bahsedilen şey. Dolayısıyla heriflerin umrunda değil, zaten değil değildi, şimdi iyice değil. Sevişiyorlar, uyuşturucu, evet, içki, ayrı... Çok daha deceleri oluyor. olmuş, evet. gençlik gösteriyor. Leftovers ama bildiğim kadarıyla e, böyle bir kısa dizi olarak kalmayacak galiba. İkinci sezonu düşünüyorlar şimdiden sanırım. Çünkü müziklerini yapan işte bunu da Hazır şeyken söyleyeyim. Çok beğendim ben dizinin müziklerini. Hı hı. O yüzden herifi hani, kimmiş bu diye araştırdım. Falan. Max Richter diye bir herif. Alman kökenli bir besteci. Herifin müzikleri inanılmaz iyi ama herife verdiği bir röportajı okudum diziyle ilgili. Ee, daha önceden bestelediği işler kullanılmış çoğunlukla dizide. Ve dizi için özellikle şu an yeni e, müzikler yapıyormuş. Ama Ağustos'ta biteceğini söylüyor bunların. Hı hı. E doğal olarak o zaman... Tabii Ağustos sonrasında da çekim devam edecek. Yani anlar. anlamına geliyor, devam edecek anlamına geliyor. Ha tabii, DVD için farklı skorla yayınlarız falan diyorlarsa bir bak. değil. Ama işte son dönem yaz dizileri arasında en çok gözümüzü çarpan diziler şu anda bunlar. Evet, bunlar. Welcome to Sweden, hani e, bence çok da kötü değil. Absürt biraz komedisi ama... Ee, hani çıtır çevresi niyetine izlenebilir. Onun dışında da işte The Last Ship var. Yani <gülüyor> Michael Bay. Tam bir 90'lar aksiyon Aynen. dizisi işte. Michael yani A dizisi. takımını özlediyseniz izleyebilirsiniz bence. Ki ben söyleyeyim izliyorum ben. Ben izliyorum. Yani. Gayet de işte hani arada keyifli vakit geçirtiyor yani. Böyle tam yani formülü de öyle. On kötü adama bir iyi adam yaralanır. Evet. <gülüyor> tabii tabii yani o dönemin dizilerinin her türlü klişesi var. E, gemi kaptanı zaten yürüyen bir klişe ki kötü mü anada söylemiyorum bunlar biz söyledikçe yanlış da anlaşılıyor olabilir klişeleri yeri geldiğinde seviyorum ben yani. Ya yani klişenin klişe olmasının bir sebebi var. Aynen arkadaşım. öyle. Yani last şıp izlenir bu ara gideri var. Evet. Ee, onun dışında bir sürü bir şeyler daha var ama e, herhalde konuşacaklarımız şimdilik. Evet çok uzatmayalım bence. Bu kadar. De. Bir sonrakinde devam ederiz. Yes. Öyleyse öyleyse Geekstra .com. Geekstra .com. şokumuz var ha. <gülüyor>